But you can't seem to make up your mind I think you better close it And let me guide you To the purple gray 94.9 Açık Radyo'da bir Sinefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul. Ben Melis Behlil. Programımıza Purple Rain ile başladık. E, çünkü Prince'i dün kaybettik. Evet, e, Sinefil bir Prince hayranı program olarak... E, ...kendisine Oscar kazandıran şarkısı... ...aynı isimli filmin şarkısı Purple Rain ile başlayarak... ...veda etmek istedi kendisine. Evet. Yani popüler müziğin en çok yönlü ve yetenekli isimlerinden biri 57 yaşında e, aramızdan ayrılmış oldu. Bugün e, pek çok yerde de yazdığı gibi 2016 müzik severler için hiç hoş bir yıl olmamaya devam ediyor. Evet aynı zamanda sinema dünyasında kaybı bütün bu kaybettiğimiz isimler. Evet. E Ona bir veda ettikten sonra bu haftanın filmleriyle başlıyoruz. Çok çok sayıda film var bu hafta. Çok da haberimiz var. Dolu bir hafta. Bir yandan da gerçi giren filmlerin arasında böyle çok da hani heyecanla bizi sinemalara yollayacak bir film de pek yok gibi maalesef. Tom Tickver'in yeni filmiyle başlayalım. A Hologram for the King. Kral için hologram. Bu arada e, prensin e, heyecanıyla, e, kederiyle e, programımızın iletişim bilgilerini vermeyi atladım ben. E, her zamanki gibi önce iletişim bilgilerimizle başlayalım. Açık Radyo'nun telefon numarası. 212 alan kodu 343 40 40. Programımızın e-mail adresi. sinefiller.gmail.com Bu haftaki destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, kral için hologramla başlıyoruz. Haftanın yeni vizyon filmlerini tanıtmaya. A Hologram for the King. Ee, Dave Eggers'ın e, imzasını taşıyan bir romandan uyarlama bu. Ee, Tom Tickverse'e Koş Lola Koş'tan beri, Lolanet'tan beri çok ciddi bir hayran kitlesi olan dünya çapında önemli bir e, Alman yönetmen. Ama aynı uzun süredir artık Amerika'da çalıştığını söyleyebiliriz Amerika'ya. Hollywood'a rahat bir biçimde... Yerleşti. Şimdi de çok yani Hollywood'un en büyük yıldızlarından biriyle karşımızda Tom Hanks'e. Evet rahat yerleşti de yerleştiriğinden beri de çok çok beğenilen yani Almanya'da yaptığı filmlerin etkisini yapan bir film henüz pek çıkaramadı karşımıza. En son Vahovski kardeşlerle film çekmişti. Cloud Atlas'ı çekmişti o da biraz... E, Dağınık karışık bulunmuştu ki e, hologram Çok for iddialı bir projeydi O tabi çok daha iddialıydı ama e, Kral için hologram hakkında da Böyle biraz fazla dağılmış işte e, Öyle bir Geçip gidiveren hikaye olarak e, Yorumlar geliyor Evet e, Bu filmin hikayesinde e, Alan Clay'i canlandırıyor Tom Hanks e, bir zamanlar çok büyük bir Firmanın yöneticisi Üst düzey yöneticisi İşte bisiklet firması ama artık böyle yıllar içerisinde bir anlamda modası geçen, fuzili görülmeye başlanan bir figüre dönüşüyor. Hayatını düzene sokmak için de ona son bir şans çıkıyor karşısına. Suudi Arabistan'a gidecek ve orada sıfırdan kurulan bir kent için Kral Abdullah'a bir hologram programını pazarlayacak. Evet, oradaki insanlarla da tabii bir... İletişim kurmaya başlıyor kaldıkça öyle krala ulaşmak çok kolay bir şey değil zira orada epey bir süre geçirmesi gerekiyor. İşin içine bir aşk hikayesi de katılıyor. Burada oyuncu olarak Alexander Black ve Sarita Chuduri eşlik ediyorlar Tom Hanks'e. Evet tabii öbür taraftan Suudi Arabistan kralına bir hologram programı satmaya çalışan Amerikalı bir pazarlamacı... ...niye ilgimizi çeksin gibi temel bir soru da olabilir ama romanın iyi olduğu söyleniyor. Ee, o yüzden e, belki roman filmden daha iyidir diye de düşünebiliriz. Sıklıkla olduğu gibi. Evet. Ee, bir diğer Hollywood filmimiz bu hafta zaten iki tane var. The Huntsman, Winter's War, Avcı, Kış Savaşı. Ee, bu aslında bir devam film ama bir yandan... ...tam devam değil de öncesi prequel dediğimiz cinsten e, birkaç sene önce e, Pamuk Prenses ve Avcı. 2012'de. aynı sene Evet, aynı sene iki Pamuk Prenses filmi çıkmıştı. Bu Kristen Stewart'la olanı e, The Snow White and the Huntsman. Gerçi bu filmde e, Pamuk değil. Prenses'i görmüyoruz. Kristen Stewart da yok haliyle. E, Ama Huntsman olarak Chris Hemsworth... Aynen Orada, devam ediyor. Evet. Aynı zamanda Charlize Theron da devam ediyor Ravenna olarak. Ve nasıl e, işte Ravenna olduğunu daha önceki hikayeyi anlatıyor. İki kız kardeşin hikayesi aslında bir yandan da. E, kadroya da Jessica Chastain ve Emily Blunt e, katılıyorlar. Ki e, iki kız kardeşin hikayesi bir hayli Frozen'u da andırmıyor değil. E, böyle güçlere sahip olan buzlar kraliçeleri... Onun tabii daha büyük biraz daha büyük seyirciye yönelik olanı ee, bir yandan e, avcının da hikayesini öğrenmiş oluyoruz başka bir e, avcı ile olan ilişkisini işte tek kadın avcı Jessica Chastain'in canlandırdığı. Yani böyle bir son zamanlarda popüler olan bol efektli, aksiyonlu masal filmlerinden hoşlanan seyirciler hı hı. için bu haftanın çekici filmi bu olacaktır. Avcı Kış Savaşı. O zaman hemen bu filmden bir parça ile devam edelim. Halsey seslendiriyor Castle. talking sick of all this noise tired of all these cameras flashing sick of being poised now my neck is open Who is the fairest of them all? I'm for the They wanna make me the queen. And an old man sitting on the there, saying that I probably shouldn't be so mean. I'm headed straight for the case. I'm sick of feeling used If you wanna break these walls down You're gonna get bruised Now my neck is so open wide Begging for a fist around it Already choking on my pride So there's no use crying about it. Crying about it I'm headed straight for the castle They wanna make me their queen And there's an old male sitting on the throne They're saying that I probably shouldn't be so mean I'm headed straight for the castle My pretty mouth shy is straight for the castle. They've got the kingdom locked up. And there's an old man sitting on a throne never saying I should probably keep my pretty mouth shy straight for the castle. Halcy Dandinedic castle boftan jinder and then the huntsman. Winter's War Avcı Kış Savaşı filminde kullanılan versiyonu ile dinledik. Ee, bu hafta iki Hollywood yapımı var. Çok yerli yapım var. Ee, saydıklarımıza ilaveten e, Selim Evci'nin saklı filminin de tekrar gösterime gireceğini hatırlatalım. Ee, geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştık. Ee, bunun dışında e, yedi tane yerli yapım var. Bunların arasında tabii Zeki Demirkubuz e, ön plana çıkıyor. Zeki Demir Kıvız'un bu seneki ikinci filmi... E, ...bulantıdan sonra Kor ile karşınızda. Evet, başrollerde Aslan Gürbüz... ...Taner Birsel, Caner Cindoruk... ...ve İştar Gökseven yer alıyorlar. Aslan Gürbüz'ün e, canlandırdığı Emine... ...kocası bir iş için gittiği Romanya'da... E, ...tutuklanan, ondan böyle düzgün sağlıklı bir haber de alamayan... ...bir taraftan hasta bir çocuğu olan bir kadın... E, Geçimini sağlamak için bir tekstil atölyesinden el işleri alıyor ve orada tesadüfen kocasının eski patronu, kendisinin de eski patronu yanında çalıştığı Ziya ile karşılaşıyor. Ziya da bir zamanlar e, çok hoşlandığı ama e, gidip e, Cemal ile evlenen e, Emine'yi bu dar zamanında e, el uzatıyor, yardımcı oluyor. Ama ondan sonra bu ikili arasında e, bir yakınlaşma. ...ve sonrasında Cemal'in dönüşüyle... ...karışan ilişkiler diyelim. Ee, bu seneki aslında iddialı yapımı bu... ...Zeki Demirkobuz'un. Bulantı vizyona girdiği dönemde de... E, ...hala hani siz koru bekleyin... ...şeklinde bir söylemi de vardı. Kor İstanbul Film Festivali'nde... ...Uluslararası Yarışma'da yarıştı. Ee, bugün itibariyle de vizyonda. Biz ikimiz de izledik. Biraz konuşabiliriz o yüzden. Evet... E Öncelikle belki söylememiz gereken ve filmin en büyük dezavantajı bence anlatısını da e, zorlayan şey iki buçuk saate yakın olması. E, böyle bir neredeyse Türkiye Sanat Sineması'nın parodisine dönüşüyor bazı planların uzunluğu. E, hani karşılıklı durup bekleyen insanlar bir türlü konuşamayan konuşmaya yani filmin ana teması o zaten bir türlü duygularını ifade edemeyen e, üç karakter var karşımızda e, ve bunun aslında e, ne kadar büyük bir yıkıma da yol açtığını da görüyoruz ama hani bunun için tek yol filmi iki buçuk saate kadar uzatmak mı planları e, onar dakka ya uzatmak mı ben Hı -hı. pek emin değilim. Bu konuşmama, anlatamama meselesi e, söz konusu olduğunda... ...açıkçası benim aklıma Türk sinemasından ilk gelen film Vesikalı Yârim. E, çünkü Vesikalı Yârim'de de bir türlü birbirine açılamama, konuşamama... E, ...ve onun getirdiği yıkım var yine orada... Ama e, bu kadar uzun değildir, bu kadar uzun planlar yoktur. Ama yine de o açılamama, derdini anlatamama meselesini çok güzel ifade eder, çok güzel anlatır. Yine çok özenli e, mizansenlerle, kadrajlarla bunları anlatır. E, aradan bu kadar zaman geçtikten sonra Korun günümüzde çok farklı karakterler e, ve aslında... Bu karakterlerin açılamama konuşamamasının arkasındaki motivasyonlar da Veskalı yarımdakilerden çok farklı bir taraftan. Onun da farkındayız. Ee, aslında ilginç tiplemeler yazmış Zeki Demirkubuz bu film için. Çünkü üç karakterin üçüne de e, fazla bir empati duyamıyoruz belli bir noktada. Yani hepsiyle alakalı e, bizi muallak bir yerde bırakıyor. Evet yani hepsini biraz anlayabiliyoruz evet. ama hiçbirini özellikle sevdirtmiyor bize. E, oyunculuklar çok iyi bu arada. Onu söyleyelim. Aslan e, işte, Gürbüz, evet. başrolde Taner Birsel, Cener Cinderuk gerçekten çok iyiler. E, ama işte bu uzatma meselesi çok bence zarar veriyor filme. Bir senaryoda benim bulduğum birkaç şey oldu yani. E, hafif e, tutarsızlıklar açısından. Çünkü e, kocası e, Cemal e, Romanya'dan döndükten sonra... Çocuğunun ameliyat edildiğini öğreniyor ve bunun ciddi bir paraya gerçekleştiğini öğreniyor. Ve o noktada bu bilgiyi alabilmek için karısına ısrarla soruyor ama cevap alamadığında onu dövüyor. Hani böyle bir aile içi şiddet durumuna da şey yapıyoruz ama orada kadın hiç sesini çıkarmadan bu dayağı katlanıyor. Belli bir noktada yani hak ediyorum zaten ben bunu gibi bir tavrı da var. O beni çok rahatsız etti Bir de hani bütün olup bitenler boyunca e, hani karısını bir kere dövdüğünü görüyoruz. Bir de daha önce aralarındaki konuşmadan daha önce bir tokat atma mevzusu olduğunu biliyoruz. Ama öbür taraftan aile içi şiddet konusunda e, en bilinen gerçeklerden biri... ...bu işin bir ya da iki kere olmadığı, aslında mütemadiyen olduğu... ...bunun bir kalıp olduğu, bir şablon olduğu. O yüzden hani o olayı sadece bir seferlik bir şeymiş gibi göstermiş olması da bana inandırıcı gelmedi orada. Yani o karakter konusunda bir tek öyle bir sorunum var. Ee, o da oyunculuktan ziyade e, hikaye aktarılış biçiminden kaynaklanıyor evet ama e, yine de hani Zeki Demirkubuz hayranları için bu hafta e, bir gir, gidip görmek e, tabii ki mümkün koru e, kendine ufak bir mizahi gönderme de yapıyor yine o Demirkubuz'un kapanamayan kapıları yine karşımıza çıkıyor artık şey olarak bir imza halinde <gülüyor> Öyle. E, bu hafta e, Film Festivali'nden bir filmimiz daha var. E, bu bir belgesel. Genç Pehlivanlar. Mete Gümürhan'ın yönettiği e, bu filmde Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu'nda okuyan 26 çocuğun e, hikayesini izliyoruz. E, bunlar geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için. E, göğüs gerdikleri zorluklar... E, Bu çok erkek egemen bir spor alanında tam bu ergenlik çağını yaşayan çocukların sıkıntıları e, bu belgeselde aktarılıyor. Hakikaten çok içini bilmediğimiz bir dünya, ilginç bir dünya. E, Berlin Film Festivali'nde yapmıştım dünya premierini. E, o yüzden e, haftanın dikkat çeken iddialı yapımlarından genç pehlivanlar... Evet, bir de yolculuk var bu hafta. Mustafa Kenan Aybast'ı yönetmiş. Başrollerde Bediha Ener, Cezmi Baskın, Beran Soysal ve Ahmet Sarıcan var. Bu da genç bir adamın öyküsü Mehmet adında. Muhafazakar, baskıcı bir aileden geliyor. Çevresinde de bir böyle bir cihatçı terör çevresinin... ...içine dahil oluyor bir noktada. Ama bir yandan da... E, ...genç bir kadına, bir komşuya... ...dair duyduğu hisler var. Onların arasında kalma durumu söz konusu. E, böyle bir... E, ...bombacı olmaya da... ...yönelen bir e, karakter. İşte bir... E, ...hani nasıl... Masum bir bebekten hı hı. kendisini ve diğerlerini öldürmeye razı olan e, bir yola koyulur insanlar sorusuna bakan filmlerden biri. E, genel olarak yani sırf Türkiye'de değil Orta Doğu üzerine de e, belli bir şeyi var e, iddiası var filmin. O da bu hafta gösterimde e, filmin yönetmeni Aybastı daha önce beş sene önce devrimden sonrayı. Yönetmiş ee, Arada yaptığı belgeseller de var Evet Haftanın bir diğer yerli yapımı e, Bir komedim Babaların Babası e, Bu da bir mafya komedisi e, Yönetmen koltuğunda Raşit Çelik Ezer'i görüyoruz Daha önce ilk olarak senaryo yazarı olarak dikkatimizi çekmiştim. Erdem Kral'ın Vicdan Filminin senaryosu ona aitti. Daha sonra Can filmiyle 2012 senesinde ilk yönetmenliğiyle Sundance Film Festivali'nden de ödülle dönmüştüm. Dikkat çeken bir yapımdı. Bu sefer hani böyle daha klasik bir tür filmiyle karşımızda. Senaryosu Nuria Özgür'de Şenor. Z Sen Şenol Zencire ait başrollerinde Menderes Samancılar Ali Sürmeli, Ayşen Sezerel Ayhan Taş, Burak Satıboğ ve İsmail Demirci yer alıyorlar bu mafya komedileri bir alt tür olarak iyice bir gelişti ee, ama tabi çoğunun da alt şeyinde ortak yönlerinden biri olarak sadece konular değil e, ağırlıklı böyle bir cinsiyetçi e, komedi kullanmaları da var bu da biraz öyle e, tanıtıyor kendisini E, Necdet Çetin, mafya babası uyuşturucu trafiğini engellemeye çalışıyor ama ve bir saldırıya uğruyor. Baş şüpheli de e, onun büyük rakibi Tarık Tenekeci. E, kendini aklamaya çalışan Tarık da e, Necdet'in Berk adında e, çok farklı bir e, çevrede yaşamakta olan bir oğlu olduğunu keşfediyor. Bu çok farklı o, çevrede e, bale Çevrelerinden yani oradan Tabii Nasıl cinsiyetçi ve e, Özellikle biraz da Biraz değil bir halde homofobik Bir yere yöneldiğini görmek Mümkün e, Bu haftanın Bir tane daha mafya komedimiz var e, Onu da belirtmiş olalım e, Babaların babası Tek film değil bu açıdan diğeri de yola Geldik komedi mafya alt başlığıyla e, Vizyona giriyor Haydar Işık yönetmiş, başrollerinde Ozan Dağgez, Meral Kaplan, Orhan Aydın, Serkan Şengül yer alıyor. Ee, burada da bir akaryakıt istasyonunda çalışan iki arkadaş var, Kutay ve Yusuf. Ee, ama işte çalıştıkları yerden elde ettikleri hasılatı, e, ciddi miktarda bir parayı Beyoğlu'nun barlarında yiyorlar. Ve is akaryakıt istasyonu sahibi Ethem Bey ise açığı fark edince kasadaki açığı e bu sefer bu ikili bu açığı kapatmanın yollarını aramaya başlıyorlar. Ama parayı bir türlü bulamadıkları için işlerinden kovuluyorlar ve bir şekilde mafyaya bulaşıyorlar. Evet bu aslında başka şeyler yaparken bir şekilde mafyaya bulaşan... Ee, arkadaşlar e, Şablonu hakikaten son 1-2 senedir fazlasıyla Yerleşmiş vaziyette bu da e, O filmlerden bir diğeri Bir diğer tabii son e, 1-2 senede fazlasıyla karşımıza gelen de Cin filmleri bu hafta ondan da İki tane var bir tanesi Kabri cin mühür ee, Bir de tabii bu Hikayelerin bir ortak yönünde ta Geçmişten gelen hikayeler olması bu hafta ikisi de öyle Ee, Volkan Adıyaman yönetmiş. Başrollerde Turgay Başyayla, Sevil Uyar, Burcu Küçük, Mehmet Vanlıoğlu yer alıyorlar. Ee, nefret ettiği bir adamla evlendiriliyor genç bir kadın. Ee, geçmiş zamanlarda ee, intikam almak için bir büyü yapıyor. Fakat tabii doğaüstü bir güç serbest kalıyor ve e, bütün köy kana bulanıyor. Yüz sene sonra bir televizyona program yapmak isteyen bir grup genç bu köye geliyorlar. E, fragmana bakarken işte 1915 falan diyor. Acaba dedim böyle bir alt metin daha politik bir film mi çıkacak karşımıza? Öyle bir hali yok. Hemen söyleyelim. Sadece 100 sene önce olmuş olması denk geliyor. E, diğeri ise e, daha da küçük bütçeli. Bu hafta özellikle küçük bütçeli korku filmlerimiz Şeytan Pabuç'ta. Hmm. Onda da e, yine böyle eskiden gelen bir e, şeytan hikayesi e, bir define avcısı grubu şeytan tarafından lanetleniyor ve ölümle yaşam arasında sıkışıp kalıyor. Yani cin de olabilir şeytan bu seferki ama aşağı yukarı aynı e, ikonografiyi kullanıyor zaten. Yönetmen Cengiz Mert başrollerde İhsan Dayanç, Sancak Bayraktar, İbrahim Kolcu ve Bilal Ersoy. Bu e, ilk yönetmenliği e, Cengiz Mert'in ve film özellikle düşük e, bütçeli olup e, yani çok ilginç bir basın bülteni var. Film çekim aşamasında yaşadığı sorunlarla ve iddialı filmler arasında vizyona çıkabilmesiyle sinema dünyamız için farklı bir örnek olma özelliği taşıyor diyor. Yani bağımsız yapımların aşağı yukarı hepsi için bunu söylemek mümkün. Ee, herhalde pek farkında değiller. Ee, Bucak ilçesinin, belediyesinin katkılarıyla gösterime girebiliyormuş. Onu da eklemişler. Evet, bu hafta minik dinleyicilerimiz için de iki film vizyona giriyor. Ee, 23 Nisan'da e, fırsat bilerek hafta sonu sinemaya gitmeyi düşünen ailelere duyuralım buradan. İlki Kuzular Kurtlara Karşı Volkiy-Ovtskiy adından anlayacağınız gibi bir Rus yapımı ee, kuzular kurtlara karşı da kurt sürüsünün lideri Magra artık inzivaya çekilip yerini genç bir lidere bırakmaya karar veriyor güçlü ve hırslı Rager ise onun varisi olabilmek için her şey yapıyor son derece hırslı Gray ise Rager ile boy ölçüşemeyecek kadar pısırık bir tip ee, ama bir taraftan da aşık olduğu Bianca var ee, o yüzden bütün o pısırıklığına kendini de ispat etmesi gerekiyor Kuzular ve kurtlar dünyasında geçen e, iddialı bir yapım bu. Üç boyutlu. E, Ruslar da yavaş yavaş e, bu konuya el atmaya başlıyorlar. Yönetmenler Andrei Galat ve Maxim Volkov. Evet, seslendirenleri dağıtımcılar yine e, bildirmedi. Diğer filmse bir e, Alman yapımı. 2007 yapımı. Dertlerne König Masius, Küçük Kral. Yönetmenler Sender Jesse ile Lutz Stützner. E, film hakkında pek fazla daha açıklama da yapılmadı. 2007'den beri durup da niye şimdi gösterime sokuluyor onu da pek çözebilmiş değiliz. değil. 23 Nisan'ı anlıyoruz da aradaki 9 seneyi tam şey yapamadık. Ta böyle 2000'lerin başında televizyon için bu animasyon dizi şeklinde yapılmıştı çocuklar için. Ben bu karakteri hatırlıyorum. Ee, ama demek ki hani hazır Çocuk bayramı hafta sonu çocuklar için bir film sokalım demiş olabilir dağıtımcısı da Aslında hoş e, bir şey olduğunu hatırlıyorum hikayesini Buradaki e, kitaptan uyarlanan senaryoda babasının ölümünün ardından tahta geçen 9 yaşındaki e, genç kralın maşfusun hikayesi çocuklardan oluşan bir parlamento kuruyor Akıl hocası ise Erasmus Güzel <gülüyor> İyi bir akıl hocası Evet, bu hafta böyle bol bol film var gösterime giren. Bir yandan İstanbul Film Festivali bitti, onun ödül haberleri var. Kan programı açıklandı, onun haberleri var. E, pek çok haberle devam edeceğiz. Yine bir e, parçayla devam ediyoruz ama. Çünkü kandan bahsedeceğiz ve oraya bağlayacağız. Ege and the Stooges'dan Danger. Stüdyos'dan dinledik, Gimme Danger, bunu dinlememizin bir sebebi vardı tabii. Kamp e, Film Festivali'nin programı açıklandı ve Jim Jarmusch'un da bir belgeselle Gimme Danger adında bir belgeselle İlgi Pop'u anlatacağının e, güzel haberini almış bulunuyoruz bizde. Evet Jarmusch'un bu arada iki filmi var e, festivalde ama oraya birazdan geleceğiz. Öncelikle Biten Festivali çok kısa bir konuşalım. Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Film Festivali'nin 35.si tamamlandı. Ödüller dağıtıldı. Biraz uzayalı ama yine de hoş bir törenle. Onur ödülleri de verildi. Onları zaten daha önce söylemiştik ama Ceyhan Ayral Tözüm, Şerafettin Gür... ...Suzan Avcı ve Perran Kutman ödüllerini aldılar. Ülke Erakal'ın festivalinin başında hayatını kaybettiği için ödülü onun adına oğlu Murat Erakal'ın aldı. Evet o zaman e, Altın Lali Uluslararası yarışma sonuçlarıyla başlayalım. Evet e, iki ödül veriliyor. Jüri özel ödülünü Brady Corbin'in e, Bir Liderin Çocukluğu adlı filmi aldı ki... Bu filmi hakikaten ben aşağı yukarı herkesten, gören herkesten aa o iyiydi gör diye duymuştum ve tabii görmeyi başaramamıştım sonunda. Altın Lale'yi de Rodrigo Plan'ın bin başlı canavar filmi aldı. Evet e, Altın Lale ulusal yarışmasında ise e... daha çok ödül var. <gülüyor> Orada çok ödül var ama aslında iki film paylaştılar demek mümkün. Kalandar Soğuğu ve Toz Bezi ortalığı süpürdüler. Evet en iyi film ödülü Toz Bezi'ne gittim. Yönetmeni Ahu Öztürk geçen hafta konuğumuzdu programda. Tam ödül töreninden önce konuk almıştık kendisine. Bu programımız bu arada podcast olarak radyonun web sitesinde bulunabiliyor. En iyi yönetmen ödülünü Kalandar Soğuğu ile Mustafa Kara aldı. Jüri özel ödülünü ise Rauf filmine verdiler Barış Kaya ve Soner Caner'in yönettiği. En iyi kadın oyuncu Toz Bezi filmindeki rolüyle Asiye Dinçsoy'a, en iyi erkek oyuncu ise Kalandar Soğuğu filmindeki rolüyle Haydar Şişman'a verildi. Ee, en iyi senaryo ödülü yine Toz Bezi'ne gitti. Ahu Öztürk yönetmeni aynı zamanda senaryosunu yazmıştı. En iyi görüntü yönetmeni ödülü ise Kalandar Soğuğu filmiyle Cevahir Şahin ve Kürşat Üresine gitti. En iyi Kurgu da Kalandar Soğuğu'na gitti. Mustafa Kara Umut Sakallıoğlu ve Ali Aga'ya. En iyi Özgün Müzik ise Tarla filmiyle Doğan Duru'ya verildi. Ee, kısa film yarışması da vardı bu sene ulusal kısa film yarışması en iyi kısa film ödülü Ziya Demirel'in geçen sene çok konuşulan filmi Salı'ya gittim ee, bir, bir de mansiyon vardı Barış Sarhan'ın Cemil Şof filmine verilen evet bir de ulusal belgesel yarışması yapıldı ilk defa geçen sene yapılamayan ee, burada da Bir Mansiyon, bir ana ödül verildi. Mansiyon Ayşe Polat'ın Ötekiler filmine en iyi belgesel ödülü ise Onur Bakır ve Panayotis Karamis'in yönettikleri hazır ola verildi. Bir de her sene e, çok genç yaşta kaybettiğimiz sevgili arkadaşımız yönetmen Seyfi Teoman'ın anısına en iyi ilk film ödülü veriliyor. Bu sene Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü ise e, çırak filmine gitti Emre Konuğ'un yönettiği. Her yıl yine verilen bir başka ödül. FACE Avrupa Konseyi Sinema Ödülü e, İnsan Hakları e, konusundaki filmlerden birine veriliyor. Bu sene Jonas Carpignano'nun Akdeniz filmine gitti. Bu sene ilk kez verilen bir ödül de vardı. Festivalde o Dentia ödülü kadın yönetmenlerin yapıtlarının görünürlüğünü arttırmak ve başka kadınları da bu yolda ilerlemeye teşvik etmek amacıyla Avrupa Konseyi Ortak Yapım Fonu RIMAŞ tarafından verilmesine karar verildi ve verildi ilk festivalde e, İstanbul Film Festivali oldu. Bu ödülü de Ankadamya'nın Sihirli Dağ filmi aldı. Evet son olarak da Fipreski ödülleri e, dünya film e, yazarları, film eleştirmenleri birliğinin ödülleri e, ulusal uluslararası ve ulusal kısa film yarışmasında birer ödül verdi. Kısa filmde Levent Türkan'ın Jameviüs'üne, e, uluslararası yarışmada Aslı Özgen'in ...Ansızın'la... Ulusal yarışmada da Senem Tüzen'in yönettiği ana yurduna ödüller verildi Firprese Jürisi tarafından. Ee, bir de Sineu e, ödülü var. Evet o ayrı Veriliyor. bir ödül, e, özel bir ödül. E, daha doğrusu böyle bir karşılığında da e, tanıtımı Aha. yapılıyor Sineu Europa.org adresinde. Ve o da tekrar e, toz bezine indi. Evet, Bütün kazananları çok tebrik ediyoruz tekrar ve filmlere emeği geçen herkese evet, dolu dolu bir e, 10 gün geçirdik bu sene ilk kez 15 gün değil 10 gün sürdü e, festival fena da olmadı aslında Evet daha az yorucu oldu hakikaten evet. sonuna doğru e, ne e, organizasyondakilerin ne de seyircilerin hali kalıyordu ama tabii o bitti e, İstanbul'da festivaller bitmez hemen mesela şimdi canlandıranlar başlıyor Evet, e, bu sene dördüncüsü gerçekleşen Canlandıranlar Film Festivali, e, Türkiye'de animasyon, canlandırma, film üretimini hem teşvik etmek adına e, çok sayıda çalışma yapan Canlandıranlar Vakfı'nın bir girişimi, e, bir özelliği de tamamen ücretsiz olması bütün gösterimlerin e, ve yer alan etkinliklerin, e, bu sene... Yine dünyadan seçme e, canlandırma filmler var, Türkiye'den seçmeler var ve aynı zamanda e, canlandıranlar yetenek ...kampının e, bir sene boyunca... ...geçen seneden bu seneyi ürettiği filmler de... ...ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. E, Programı çerçevesinde... ...dediğim gibi 21 ile 26 Nisan arasında... ...devam ediyor ama dikkat çeken... ...etkinliklerden biri mesela... ...25 Nisan pazartesi günü saat 5'te... ...Anima İstanbul'un Maslak'taki stüdyosunda... ...Kötü Kedi Şerafettin filminin... ...yapım süreci mercek altına alınacak. Özellikle animasyon meraklıları, canlandırma meraklıları için... E, Türkiye'deki yetişkinlere yönelik ilk canlandırma son derece yüksek nitelikli bir filmin üretim sürecini filmi yapanlar anlatacaklar. Ayrıca Türkiye'de geçen sene üretilmiş yeni kısa canlandırma filmlerinden de bir seçki orada da gösterilecek. 26 Nisan Salı günü ise e, saat 18'den sonra Kof e, Animation'ın tophanedeki stüdyosunda animasyonun yeni kullanım alanları üzerine bir konuşma gerçekleşecek. Gökhan Okur ve ekibi sosyal medyada oyun ve animasyonu birleştiren yeni projelerini anlatacaklar. E, gerçekten e, hem gösterimler hem etkinlikler hem konuşmalar. Özellikle canlandırma merakları için dolu dolu bir beş gün var önümüzde. Evet, bir yandan e, güncel sanat takip edenler için de ayrı bir etkinlik var. E, domates, biber, patlıcan etkinliklerin üçüncüsü yapılıyor. Bu seferkin başlığı tipik bir orta sağ mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma. E, sergi, film ve performans gösterimleri ve üretimleri e, var bu çerçevede biz. Film gösterimlerinden bahsedeceğiz. Etkinlikler 21 Nisan 28 Mayıs arasında sürüyor ama film programı e, bugün başlıyor ve 26 Nisan'da sona eriyor e, daha kısa. E, bugün e, aynalı geçitte gösterilecek e, Volkan Ergen'in Öz ve Alif Erkönde'nin Tenha filmleriyle e, başlıyor. E, dediğim gibi daha deneysel sinemaya ilgi duyanlar için e, bu akşam saat 6'da. Yarın saat 6'da e, Alt Sanat Mekanı'nda gösterimler var. E, bunlardan bir tanesi de Apichatpong Weerasethakul'un Öyle vakti Öpem Bir Nesne filmi Weerasethakul hayranlarına buradan e, duyuralım. E, 24 Nisan'da yine 6'da Alt Sanat Mekanı'nda, 25 Nisan pazartesi günü 6'da Aynalı Geçit'te ve salı günü tekrar Aynalı Geçit'te saat 6'da e, filmleri filmi görmek Mümkün farklı farklı filmler gösteriliyor, ee, değişik ülkelerden deneysel film örnekleri. Bir de yaklaşan festival e, var, haftaya da duyururuz daha detaylı. İşçi Filmleri Festivali 1-8 Mayıs tarihleri arasında e, 11.si düzenleniyor. Bu seferkinin konusu Barbarlığa Karşı Umut Öyküleri. Evet, onu yaklaşan günlerde programını birazcık daha detaylı tekrar ele alacağız. Bu arada zaman zaman yaptığımız tanıtım ve duyurularda olduğu gibi Türkiye'de özellikle bağımsız film yapma sürecinin ne kadar zorlu olduğunu Biliyoruz hepimiz. Biz de buradan size aktarmaya çalışıyoruz. Son dönemde yapımcıların, yönetmenlerin en çok başvurduğu yöntemlerden biri seyirciyi de işin içine katmak ve yapım desteği almak için crowdfunding dediğimiz, tam Türkçesi nasıl çevirebiliriz onun şeyden, topluluklardan, kitlelerden halktan. Kitle fonlaması. Kitle fonlaması. Evet. Doğru. Tam tercümesi. Kitle fonlaması ile e, ciddi destekler topluyorlar. Filmlerine bir kısmı bu şekilde projeyi bitiriyor, bir kısmı gösterime girmeyi başarıyor dağıtımının. Bu aralar e, kitle fonlaması için e, duyurularını yapmaya başlayan yine çok ilginç bir proje var. Açık Radyo'nun diğer programlarında duymuş olabilirsiniz. bir belgesel Dün sabah projesi. Açık Gazete'de oldukça uzun bir e, süre ayrıldı. E, zira tam da e, Açık Gazete'nin ilgilendiği konularla, çevre konularıyla alakalı bir belgesel olacak. Nükleer Alaturka. Evet, Can Candan'ı zaten daha önceki filmlerinden de biliyoruz. En son Benim Çocuğum adlı LGBT'yi bireylerin aileleri üzerine yaptığı belgesel çok ses geçirmişti. Bu sefer Türkiye'de nükleerin macerası üzerine bir belgesel çekmekte. Bir hayli de gelişiyor proje. Çeşitli destekler alıyor. Animasyon bölümleri de olacak. Çok da ilginç olacağı benziyor. Fonlamada son 10 güne ...girildi... Ee, ...destek vermek isterseniz... ...ya da en azından duyurulmasına... ...destek vermek isterseniz... ...Nükleer Alaturka projenin adı... Ee, ...bir bakmanızı... ...tavsiye ederiz. Evet, e, Nükleer da ...inşallah en kısa zamanda... ...fonlamasını toplayacak... ...ve film çekildikten sonra film ekibiyle... ...tekrar burada stüdyoda... ...buluşacağız... E, Kana geçiyoruz artık. Kana geçelim artık. Yani... Kan geliyor Mayıs'ta. Az kaldı. Ee, az kaldı. Ee, çok kalabalık bir e, yarışma programı var bu sene. Bu arada şeyi de söyleyelim. Ana yarışmada e, değil ama e, epeydir herhangi bir yarışmada Türkiye'den film yoktu. Nuri Bilge Ceylan haricinde. E, bu sefer Critics Week bölümünde, eleştirmenler haftası bölümünde yarışmada Mehmet Can Mertoğlu'nun albüm adlı filmi de yarışıyor olacak. Ana yarışmaya dönecek olursak, e, bu arada açılışı Woody Allen yapıyor kafe Society ile. E, ana yarışmaya baktığımızda çok iddialı ve e, kandan bol ödüllü pek çok isim çıkıyor karşımıza. Almodovar, Andrea Arnold, Olivia Sayas, Darden Kardeşler, Saviye Dolan, Bruno Dumont, Jim Jarmusch, e, Ken Loach, Briante Mendoza, Christian Mungu... Park Chan Wook, Sean Penn, e, Nicholas Winding Refn, Kristy Pugh ve beni çok heyecanlandıran <gülüyor> Paul Verhoeven. Evet, sonunda Paul Verhoeven e, yeni filmiyle karşımızda. Üstelik kanda. Bu da tabii insanın beklentisini kaçınılmaz olarak biraz yükseltiyor. Bilmem. Sen nasıl düşünüyorsun ama? Evet, e, bakın şimdi çok heyecanlanmayayım <gülüyor> diyorum ama. Şimdi bunlar dışında da birkaç isim var ee, daha yeni yönetmenlerden Almanya'dan Maren Ade veya Brezilya'dan Kleber Mendonça Safiyo gibi ee, zaten kan yöneticilerinden birine, e, biri en sonunda isyan etmiş hep eskileri çağırıyoruz diyorsunuz bakın böyle yeniler de var diye ama demin saydığımız kaç isim var ve yenilerden kaç isim var diye bakınca şikayetleri e, haklı görmemek pek e, mümkün değil. Yani zaten Darden kardeşler, Dolan e, ve e, Kenloğlu ve Dumont zaten hani her girdiklerinde ödülle çıkıyorlar kandan. Sadece hangisi alacak, hangisi alacak gibi bir şey oluyor. Yani diğer saydığımız isimlerin de galiba birer ödülü falan var. Dardenlerin hepsi. Ödüllü çıkıyor sanıyorum. O yüzden böyle bir biraz fazlasıyla e, olağan şüpheliler haline dönüşmüş vaziyette kan. O da eleştiriliyor haliyle. Mesela şöyle bir şey önerilebilir. Mesela Dardan'lere diyelim ki bu sene kana başvurmayın. Bu sene siz Venedik'e gidin. İşte öbürü Berlin'e gitsin. <gülüyor> Öteki şuna gitsin. Hani kandaki bu aşırı konsantrasyon hakikaten bütün isimlerin bir araya toplanmış olması... ...yeni yeteneklerin, farklı sinema dillerinin de keşfinin biraz önünü kesiyor gibi. Evet, yani burada olmayan isimler de zaten iki yılda bir film yapıyor gibiler. Bir yıl bir grup giriyor, bir yıl bir grup giriyor. Bazen işte üst üste geliyorlar. Yani Nuri Bilge Ceylan da bunlardan biri mesela. Kesinlikle. Evet. Ee, yarışma dışında da tabii e, önemli isimler var. Steven Spielberg... Son filmi The BFG ile e, filmini gösterecek Jodie Foster, Money Monster'ı gösterecek Shane Black'ten The Nice Guys Yine gösterecek filmler arasında Evet belli bir bakış bölümünde de e, Kore Eda gibi e... O da ilginç aslında Kore'ya da yarışmada da olabilecek bir isim Bundan evet. önce çok yarışmış bir isim Kanda Bu sene yarışmaya Bu alınmamış yok. olması ee... enteresan Bir de e, Mechel Dudok Wit bunlar arasında daha tanınmış isimlerden. Diğerleri çok da e, çok tecrübeli isimler değil. Çok e, fazla e, gördüğümüz festivallerde isimler değil. Daha yeni zaten genel olarak söylenen Uncertain Regal belli bir bakış bölümünün daha heyecan verici olduğu. Hmm. Yarışmanın genelde biraz fazla e, alışılmış isimlerden oluşuyor olduğudur. Bu arada Jim Jarmusch'ın yarışmada olan filmi Patterson... Gemi Danger'ı gece yarısı gösterimlerinde gösterilecek. Egi Pop belgeseli. Evet onu da merakla bekliyoruz. Evet, Benim ayrıca merak ettiklerimden özel gösterimler arasında... E, ...Kamboçya asıllı Ritipa'nın yeni filmi Exile Sürgün olacak. E, onun da e, nasıl olacağını merak ediyorum. Bir önceki filminde Kamboçya'daki e, soykırımları... E, e, dış ses ve küçük yani çok az arşiv görüntüsü ve işte küçük böyle kuklalarla anlatmıştı e, Missing Picture filminde son derece etkileyici bir filmdi. Evet e, eleştirmenler haftası Critics Week'te biraz önce dediğimiz gibi Mehmet Can Mertol'un filmi albümde, yarışma bölümünde yer alıyor. E, tebrik ediyoruz yönetmeni de bütün ekibi de filmede başarılar diliyoruz buradan. Evet e, kan konusunda daha ...haberlerle devam edeceğiz. Bu arada Emir Kusturica festivalde yok... ...ve bu konuda çok kızgın kendisi. Putin'i desteklediği için... ...onu... E, ...almıyorlarmış festivale öyle bir iddiası var. Bu aralar zaten böyle bir şey olduğu zaman... ...hep böyle bahaneler bulmak moda oldu. Değil mi? Yani. Evet, evet. Bizde de oldu yakın zamanda. Neyse oraya hiç girmeyelim. Programımızın da zaten sonuna geldik... Ee, Prince'le açtık ve tabii Atilla Özdemiroğlu'nu da unutmuyoruz. Ee, Atilla Özdemiroğlu da bu hafta aramızdan ayrıldı. Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Ee, yazdığı pek çok şarkıyla ve tabii ki film müzikleriyle e, unutulmayacak isimlerden. Ee, Türkiye'de Atilla Özdemiroğlu ee, bu filmler arasında belki de en klasiyi Muhsin Bey'le veda edeceğiz sizlere. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Mehmet Kurtuluş'a çok teşekkür ediyoruz tekrar. İyi seyirler. İyi hafta sonları.